Herkese merhabalar. 94.9'da açık Radyo ve iklim için programı başladı. Ben Can Tonbil. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicilerimiz Leyla ve Adrian Lişeya'ya da buradan teşekkürlerimizi sunarız. Yücel Bey bugün yanımızda yok. Evet, çok dar zamanda konuşalım ama yani çok sayıda da haber var iklim içinle ilgili olarak. Özellikle de Avrupa'da Sibirya soğuklarından bahsetmiştik açık gazetede. ...hatta dünyanın en soğuk köyünün de... ...eksi 62 dereceyi gördüğünü... ...belirtmiştik ama... E, ...yoğun kar... ...Roma'da vesaire... ...birçok çeşitli ülkelerinde... ...Avrupa'nın... E, ...ölümlü kazalar ve... E, ...mesela Polonya'da... ...soğuk havadan dolayı 8 kişinin hayatını... ...kaybettiği gibi haberler var... ...belki evsizler olabilir... ...açıklama yok ama... Kasım 2017'den bu yana soğuktan üttüğü yaşamını yitirenlerin sayısının toplam 48 olduğunu da söyleyelim. Trafik Bulgaristan'da, Yunanistan'da, karayollarında trafik mümkün değil. Böyle şeyler var. Edirne'de de okullar tatil. Bir gün yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri de sürücüleri uyarıyorlarmış. Biraz önce de deyadı da kesildi. Şimdi Selahattin'e sordum. Kesildiğini söyledim. Ama İstanbul'a da yağmaya başlayacak deniliyor. Evet. Yağış deniliyor. başladı deniliyor hatta. Yine başlamış. Evet. Durup durup başlıyor. Kar mı? Kar. Hmm. Senenin Çin... ilk karı olsa gerek herhalde. Evet öyle ben mi? de öyle İstanbul hatırlıyorum. Tophanede. Ama tutacağını tahmin etmiyorum. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> göreceğiz. Öte yandan da Çekya'da grip salgınının da... ciddi şekilde can almaya devam ettiğinde belirtelim ay başından beri 70 kişinin hayatını yitirdiği belirtiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle orta bölgelerinde seller sular götürüyor ortalığı fırtınalar nedeniyle beş kişinin yaşamını yitirdiği haber var öte yandan bunların da yanıltıcı bir izlenim yaratmaması için daha önce açık kastedi yaptığımız uyarıyı bir kez daha söyleyelim ee, Kutup bölgelerinde ise küresel ısınma var gücüyle kendini belli ediyor. Hatta tüyler ürpertici tweet atıyor, atan pek çok iklim bilimcinin, meteorologun tweetleri var. Onların mesajları var. Özellikle yani beklenmedik, şimdiye kadar görülmemiş ölçüde Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki sıcaklık bayağı insana... ...asıl korkuyu verecek durumda. Washington Post'un haberi de vardı. Yani 7 derece... ...normalin üzerine çıkmış... ...Celsius olarak. Fahrenheit 45 derece... ...yükselmiş. Ve muazzam bir... ...yükselme var artık bölgede. Kuzey Kutup bölgesinde. Bu da... ...hızla değişim, değişmekte olan... ...bir iklimin... ...küvesel ısınmanın habercisi... ...deniyor. ve Bilim insanları da... ...çok ıı, tuhaf... E, bulduklarını belirten endişe verici tweetler atmaya, mesajlar atmaya devam ediyor. Şok edici, şoke edici demiş birisi. Tamamen şaşırtıcı diyor ve kayda değer, böyle şey görülmemiştir diyorlar ve mesela Zach Leib adlı bir e, meteorolog sosyal medyada şey diyor e, aşırı olaylar Ee, yüksek bölgelerinde artık kutup bölgesinin e, çok hem e, nem rutubet hem de baya hararet diyor. Kuzey kutbunda hem rutubet hem hararet. Evet. İkisi birden. Çok acayip yani. Kuzey kutbunda hararetten bahsediyoruz. Yani. Ee, ondan sonra yani sahra çölünde de kardan bahsediyorduk evet. içinde bulunduğumuz senede. Evet, Robert Rode de şey yazmış. Pazar günkü notlardan. Kuzey Kutbu şu anda Avrupa'nın büyük kısmından daha sıcak durumda. 30 derecelik bir e, hararet anomalisinden bahsediliyor. Çok acayip Kuzey Kutbu'nda. 30 derece. Bu e, Atlantik'teki bir hava e, akımının sıcak hava akımının Atlas Aky Akyansı üzerinden e, soğuk havayı da Asya'ya doğru sürmesinden geliyor falan diye belirtmiş. E, yani re rekorların paramparça olduğundan bahsediyorlar. Küresel mi var ve çok büyük 61 saat Grönland'da e, Cape Morris, Jesup'ta ...61 saat... E, ...geçmiş şey üzerinden... ...sürekli karanlıkta olan bölgede... ...gece olan bölgede... E, ...erime... E, ...yani sıfırın üstünde... ...61 saat... ...kesintisiz olarak geçmiş... ...bu tamamen... E, ...şoke edici demiş... ...Eric Holthaus da... E, ...bizim yakından takip etmeye çalıştığımız... ...meteorologlardan biri... ...ve şeyi söylüyor... Bu ...tweetinde... Gerçekten şok edici, bunu, bunu anlatacak kelime bulamıyorum demiş. Yani artık şey diye, e, Roade de şuna eklemiş, artık bölgedeyiz, Kuzey Kutup bölgesindeyiz diyor Robert Rode meteorolog. Bu ne kadar tuhaf diye soracak olursanız, valla e, Kuzey Kutupundaki kış, Kutup kışı, yani ta Ekim ayında. Battı güneş ve Mart'tan önce de çıkmayacak diyor. Sürekli geceler ama hala sıfırın üstünde dereceler. Bu görülmemiş bir şeydir diyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Mürkütücü güçte demişler. Kaleşke diye bir meteorolog <gülüyor> ve şey diyor. Sürekli olarak belli bir istasyonda, kutuptaki gözlem istasyonunda e, sıfırın üzerindeki şeyler don, tekrar don, donmasına engel oluyor buzların. Çok acayip bir şey diyor. Ve dediğin gibi senin de başka yerlerde de mesela Korsika'da, Roma'da e, hatta Barselana'da da e, beklenebiliyormuş kar taneleri olması. Bir yandan böyle, bir yandan böyle işte. Öte yandan Güney Kutbu'nda da kral penguenleri de yüzyılın sonunda bir daha artık hayatta hiçbir zaman görülmeyeceklermiş büyük bir ihtimalle. Hem iklim değişikliği hem de aşırı avlanmadan dolayı meydana gelen aşırı balık avlanmasından yiyeceksiz aç kalıyorlar penguenler de. Ya da belki de göçmen krallar olarak önümüzdeki yıllarda farklı şekillerde görebiliriz onları. Evet. Bir de şöyle korkunç manzaralar var Guardian'da. Yani müthiş bir ürkütücü fenomen oluyor, olgu oluyor. Türleri hızlı bir şekilde topluca ölümler, hayvan ölümleri diyor. Kitle ölümleri. David Daubish'i şey, uzun bir yazı kaleme almış. Bu konuda Guardian gazetesinde 25 Şubat tarihinde pazardan Kazakistan'da. Ste, steplerinde mesela geyiklerin saygı antiloplarının binlercesinin bir anda ölmesi. O iki sene önceki haber değil miydi? Evet. Ama devam ediyor diyor işte. Hala yani mı? Yani evet. Ya, soruşturması mı? Araştırması mı devam ediyor? Yok. Yeni şeyler oluyormuş. 200 bin saygı antilopu geçtiğimiz iki, 2016 yılında Nisan ayında bir anda ölmüştü. Bu, evet. Geçen sene baharda 200 bin kritik durumda. Yani zaten saygı antilopları geyik midir? Antilop diyeceğiz işte onları. şeyden Dünyadaki bütün antilop, saygı antiloplarının yüzde 60'ını oluşturuyormuş. Tek bir yerde cesetleri bulunuyor. Neden öldükleri de üzerinde çok ayrıntılı e, tahminler ve analizler var. Ona giremeyeceğiz ama iklim değişikliği bunlardan bir tanesi daha. Fakat öte yandan biraz da iyi haberlerle bitirelim. Değişikliği şeyi. İki tane önemli direniş haberi var. Bir tanesi federal mahkeme kararı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama döneminden kalma Donald Trump'ın metan yani petrol ve doğal gaz operasyonlarında hem federal topraklarda Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet arazilerinde hem de Asıl e, belki de daha da önemli olan yerlilerin topraklarında, egemenliklerinin olduğu topraklarda petrol ve doğalgaz operasyonlarına yeniden başlayacağını belirtmişti şirketler için Donald Trump. Evet. Ama bir mahkeme kararı bunu durdurmuş. Yani hem kamu sağlığı hem vergi verenler hem de gezegen için müthiş bir gelişme demişler bu karar açısından. Kuzey Kaliforniya'da e, Kuzey evet. Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge mahkemesi geçen hafta sonuna doğru bunu e, durdurmuş. Evet. O kararı çok önemli bir şey. Bir de şeyi de söyleyerek bitirebiliriz herhalde. Dün e, adını yanlış telaffuz ettim. Düzeltir. Özür dilerim. E, şef Kızılderili reisi, yerlilerin reisi Standing Rock Dikilen Kaya rezervasyonunda büyük bir mücadele veren yerlilerinden birinin şeyi Chief Arvol Looking Horse'muş. Bakan at. Ben konuşan at demiştim. Yanlış söylemişim. Özür dilerim ve onların mücadelesi bir yıl oldu. Suyumuzu ve yeryüzümüzü korumak üzere Büyük bir şeye, mücadeleye devam edeceğiz diyorlar. <gülüyor> Bununla ilgili Guardian'da çok ayrıntılı bir yazı çıktı. Ee, ona da bakılabilir. Öte yandan da TÜİK'in açıkladığına göre 7 milyon ton kömür termik santrallerde yakılmış Türkiye'de. Bu da büyük bir felaketin istatistik evet, kurumunun açıklamaları verilerine göre. böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki böylece bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tomur. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Leyla Lişa ve Andriyan Lişa'ya teşekkür ederiz.